317. konunun devamı Hazreti Peygamber saad aleyhissalât sen de onlarla birlikte misin diye sordu Saad buna ben de kavmimin bir ferdiyim diye cevap verdi Hazreti Peygamber de git onları şu alanda topla ve sonra da gel bana haber ver dedi Saad Hazreti Peygamber'in huzurundan çıkarak ensarı onun dediği alana topladı Bu arada muhacirlerden bazıları da bu toplantıya katılmak istediler ve onlara da izin verildi bazı kimselerse oraya kabul edilmediler. Ancak Ensardan gelmeyen kalmadı. Bundan sonra Saad Hazreti Peygamber'e giderek, Ey Allah'ın Resulü, Ensar emrettiğin gibi toplanmışlardır, dedi. Hazreti Peygamber de Sa'd'la birlikte oraya gitti. Allah'a hamdü senalarda bulunduktan sonra şunları söyledi. Ey ensar topluluğu, siz sapıklık içerisindeyken benim gelişimle Allah sizi hidayete erdirmedim mi, fakir olan sizleri servet sahibi yapıp, birbirlerinizin amansız düşmanları iken birleştirip kardeş yapmadı mı, ensar, evet ey Allah'ın rasulü, dediler. Sonra Hz. Peygamber, ey ensar topluluğu, bana cevap vermeyecek misiniz, buyurdu. Ensar da, ne diyelim ey Allah'ın rasulü, hangi birinde sana cevap verelim, biz Allah'a ve onun rasulüne çok minnettarız, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki siz bana da içimize geldiğinde seni bağrımıza bastık, fakir iken mallarımızı seninle paylaştık, korku içerisinde bulunuyordun seni güvenliğe kavuşturduk ve hiç kimse sana yardım etmezken bizler yardım ettik diyebilirdiniz nokta ben de o zaman haklı olduğunuzu söyler, sizi tasdik ederdim, Ensar yine, biz Allah'a ve onun Resulüne çok minnettarız, dediler. Hazreti Peygamber Desin olarak şunları söylediler. Ey Ensar topluluğu, gönüllerini almak amacıyla yeni Müslüman olmuş bir kavme verdiğim geçici dünya malı için bana darıldınız. Diğer taraftan size de Allah'ın vermiş olduğu İslam şerefini verdim. Ey Ensar topluluğu, halk evlerine koyun ve deve götürürlerken siz de evlerinize, yurdunuza Allah'ın Resulünü götürmek istemez misiniz, Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki eğer halk bir yola, Ensar da başka bir yola gitse ben Ensar'ın gitmekte olduğu yolu tercih ederim, ey Allah'ım, sen Ensar'a merhamet et, onların çocuklarına ve torunlarına da merhamet et, bu sözler üzerine orada bulunan ensar sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar ve, biz Allah'ı Rabbe olarak tanıyor ve onun Rasulünün Taksim'ine de razı oluyoruz, dediler. Bundan sonra Hazreti Peygamber kalktı ve gitti, oradakiler de dağıldılar.